selat ve selam aleyke ya seyyid el evvelin ve ahirin ve ila cemil enbiya ve mursalin ve ila cemil veliyyi. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allah'ın el efalül husnasını anlıyoruz hep beraber. Kullarına muamelesini varlığa, mahlukata muamelesini. Leyl suresinde Allah buyuruyor. <gülüyor> geceyi إذا yخشa yخشa bürüdüğü zaman kapladığı zaman sarıp sarmaladığı zaman ve neharı إذا tecelli gündüz tecelli ettiği zaman aydınlık tecelli ettiği zaman gece bürüyor gündüz tecelli ediyor İkisi birbirinden farklıdır. Biri kararıyor, öteki aydınlanıyor. Aydınlanınca ona tecelli dedi. Aydınlığın tecelli etmesi. Nurun tecelli etmesi. Eğer tecelli çekilirse ne kalıyor? Karanlık bürüyormuş, kaplıyormuş sarıp sarmalıyormuş. <gülüyor> Çifti, erkeği, dişi, yaratana yemin olsun ki İnne sa'yekum leşetta İşleriniz ayrı ayrıdır, farklı farklıdır. Çabanız, gayretiniz koşuşturmanız, sahiyeniz, koşmanız, peşinden koştuklarınız, dolayısıyla işleriniz, amelleriniz birbirinden ayrı ayrıdır, farklı farklıdır. Eğer ayrı ayrı, farklı farklı ise bu hükmü verecek olan Allah'tır. Kim güzel yapmış, kim doğruyu yapıyor, kim haktadır, bu durumda bu hükmü verecek olan Allah'tır. Onun için kimse kendini beğenmemelidir. Ben en güzelini yapıyorum dememelidir. Bir tek ben güzel yapıyorum dememelidir. Allah'ın sana verdiği fıtrata göre, akla göre, güce, kuvvete göre, imkana göre, ilme göre, marifete göre, bildiğin kadarıyla, gücünün yettiği kadarıyla sen Rabbinin yolunda koş. Sen kazanmaya bak. Başkasını hesaba çekme. Hesaba çekecek olan Allah'tır. Hepinizin işi ayrı ayrı farklı farklıdır dedi. Başka başkadır dedi. Her biriniz bir alem. Tabiri caizse böyle. Nefsinin havasını ilah edineni gördün mü? Nefsini ilah edilmiş ben diyor, bence diyor, bana göre diyor. Kendine göre, nefsine göre, Allah demiyor, Allah'a göre demiyor. Allah'ın hesabını yapmıyor, kendi nefsinin hesabını yapıyor. Böyle olunca Allah onu biliyor. Bir ilim üzere onu ne yapar? Delalette bırakır. Nefsiyle baş başa bırakır. Şeytaniyle baş başa bırakır. Neden? Bir... İlim üzere dedi. O'nun ne yapacağını biliyorum, nasıl yapacağını biliyorum. Ona göre muameleyi yapıyorum. Ne yapmıştır Allah? Böyle yapanların kulağının, kalbinin üzerine mühürü vurur, gözünü de perdeler. Artık Allah bunu yaptıktan sonra O'na kim hidayet verebilir, kim O'nu hidayete erdirebilir? Siz Allah'ın verdiği öğüdü alıp düşünmüyor musunuz? Eğer biri ben ve bence derse, Allah gözünü, kulağını mühürler, gözüne de perde çeker, hakikati göremez, hakikati işitemez. Hakikati anlayamaz. Kendini doğru yolda zanneder. Kör olmuştur manevi olarak. Sağır olmuştur. Gönlünü kaybetmiştir. Kendini kaybetmiştir. Ama haberi yok. Nefsiyle baş başa kalmış. Nefsini ilah edilmiştir. Ama kör olduğu için görmüyor. Sağır olduğu için işitmiyor. Kalbi mühürlendiği için anlamıyor. Allah böyle bir muameleyi yaptıktan sonra O'na kim hidayet verebilir dedi, Allah'a karşı kim O'na yardım edebilir? Onun için o kadar ısrarla, ben demekten kurtulmamız gerekir, Allah dememiz gerekir diyoruz. Acaba Allah'a göre kaç tane mümin, Rabbine iman etmiş, Rabbine abd olmuş, aşık olmuş, sadece Allah diyor. Ben demiyor, ben demekten kurtulmuş, bence demekten kurtulmuş. Bana göre demekten kurtulmuş, acaba kaç mümin var? Allah onların kalplerini, kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin üzerine, üzerinde de perdeler vardır. İşte büyük azap onlaradır. Neden büyük azap onlaradır? Rabbinin Rablığını kabul etmedi. ilahlığını kabul etmedi. Nefsini ilah edinmiş. Büyük azap nedir? Rabbini kaybetmek. İnsanlığını kaybetmek. Kendini kaybetmek. Ebediyen kaybetmek. Allah örter. Yüzüne perde çeker. Başka nasıl örtüyormuş? Onlara savaşın diye bir ayet indirildiğinde kalplerinde hastalık bulunanlar sanki üzerlerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi üzerlerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi sana bakar görürsün Oysa ki aslında onlar için hayır olan buydu. Güzel olan buydu. Ölüm baygınlığı çekmiş gibi. Kimin üstüne çöküyor? Allah'ın bir emrini yerine getirin. Dendiğinde bakıyorsun, avar avar bakıyor. Tabiri ise böyle. Sanki işitmemiş gibi evet bakıyor. Ya da böyle bir şey imkansız. Ben bunu yapamam. Böyle bir hale sahip. Her anımız, her halımız, her bakışımız, her sözümüz, her fikrimiz, düşüncemiz Allah'ın nazarı altındadır. Onun için ısrarla Allah ile birebir muhatap olduğumuzu unutmayalım diyoruz ceza fiiliyle devam ediyoruz Arapçada ceza demek çift taraflıdır iman edip salih amel işleyenlere Allah ceza olarak cenneti verir iman etmeyenlere ceza olarak cehennemi verir. Ceza çift taraflıdır. Manası, karşılığını verir demektir. Karşılık verir. Her neyi yapmışsa ona karşılık olarak onun karşılığını verir. Manasındadır. Dolayısıyla cezalandırır manasına gelir. Bir de mükafatlandırır manasına gelir. وَمَا لِي أَحَدٍ عِنْدَهُ ni'metin tücuza. Onun katında, Allah katında, hiç kimseye karşılık olarak verilecek bir nimet yoktur. Hiç kimseye. Ve li ahadi. Kime karşılık var? İlle btiga'e veçhi rabbihil e'la. Ancak Rabbinin vechini isteyenler, arayanlar bulmak için Rabbini bulmak için çaba gayret sarf edenler müstesna. Rabbinin veşhini. Cenneti istese olmaz mı? Olmuyormuş. Ya bir de biz bundan habersizsek, iman inanmaktır. Namazı kılacaksın, oruç tutacaksın, hacca gideceksin, zekat vereceksin. cennete gidersin diye anlamışsak ne olur halimiz? Cehalet mazerettir. Allah öğretir bir şekilde. Hayatının bir yerinde ona öğretir. Eğer iman etmişse, bu durumda Rabbini sever. Amel işledikçe o aşk, o muhabbet artar. Sonra, yorumumuzda cehnedene vadi var. Yollarımızı açarız. Allah ona kendisine varacak yolu açar. Öğretir bir şekilde. Öğretir ve o Rabbini ister. Rabbinin veçhini, cemalini ister. Yaratan, eğer böyle bir arzuyu isteği verdiyse, mutlaka bunun karşılığını verecek demektir. Devamında ne buyurdu? Ve lesevfe da. Böyle olunca mutlaka onu razı edecek. O Rabbinin veçini isteyip çaba gayret sarf eden, koşan, koşuşturan, arayan mutlaka Rabbi ona verecek ve onu razı edecek. Neyi verecek? Cemalini verecek. Onu istiyor çünkü. O başka bir şeyle razı olur mu? Neyi istiyorsa onunla razı olur. Allah karşılığını verir. Neyi istiyorsa onun karşılığını verir. Duası neyse onun duasını kabul eder. Göklerde, yerlerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Kötülükte bulunanları yapmakta oldukları dolayısıyla Allah cezalandırır. Kötülüklerinin karşılığını verir. Güzel yapanları da daha güzelliğiyle mükafatlandırır. Daha güzeliyle cezalandırır. Ceza çift taraflı dedim. Karşılığını vermek demek. Güzel yapanlara güzellik, bununla beraber kötülük yapanlara da ceza. Doğrusu, insanın kendi çabasından, koşuşturmasından, sayinden başka bir şey yoktur. Sadece ona çabasının koşuşturmasının karşılığı vardır. Bunun dışında hiç kimseye hiçbir şey yoktur. Mühakkak ki o da çabasının, gayretinin sonucunu evet görecek. Ve onun karşılığını eksiksiz olarak alacak. Allah onu verecek. Çünkü varış Rabbinedir. Dönüş Rabbinedir. Rabbinin huzuruna geldiğinde karşılığını alacak. Güzel yapanlar güzelliği, kötü yapanlar da cezasını görecek. Güzel yapanlar evet, ile Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirenler Töner başlarında her arzu ettikleri onlar için vardır. Onlara yapmakta olduklarınıza karşılık afiyetle yiyin için denir. Elbette ki biz güzel yapanları böyle ödüllendiririz. Karşılığını böyle veririz. O gün yalanlayanların vay halini Aynı muameleyi Allah dünyada yapıyor. Rabbinizin muamelesini anlamaya çalışıyoruz dünyada. Allah güzel yapanları mutlaka güzellikle mükafatlandırır. Nuh Aleyhisselam'ı anlatıyor. O güzel yaptığından dolayı biz de onu kurtardık. Tarafımızdan nimet olarak buyurdu. İşte biz şük edenleri böyle mükafatlandıracağız. Ayetlerimizi yalanlayanları, yalan sayanları, ciddiye almayanları, ayetlerimize karşı kibirlenmiş olanları cezalandıracağız. Onlar cennete giremezler. Onlar için cehennemde yataklar üst üste kormuştur. Biz zulmedenleri işte böyle cezalandırırız. Kime zulmediyor? Kendine zulmediyor. Ahirete, ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanlar. İnkar edenler değil, yalan sayanlar. Gereğini yapmayanlar. Onların amelleri boşa gitmiştir. Onlar yaptıklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklar? Bu zağıyı ilah edinenler Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir zillet göreceklerdir. İşte biz yalan uyduranları böyle cezalandırırız. Bu zağıyı ilah edildiler demek dünyayı, dünya marını, dünya hayatını, ahiretten daha çok sevenler demektir. El esmaül husna Allah'a aittir. Bütün güzellikler Allah'a aittir. O isimlerle Allah'a dua edin. Allah'ı davet edin. Onun isimlerinde ayrılığa düşmeyin. Aykırılığa düşmeyin. O Allah'ın isimlerinde Ayrılığa düşenleri bırakın. Yapmakta oldukları dolayısıyla yakında Allah onların cezasını verecek. Eğer biri Allah'ın isimlerini el esma ül bilmiyorsa ayrılığa düşmemesi mümkün müdür? Mümkün değil. Bilmiyor ki zaten. Zaten ayrılığa düşmüş eğer bilmediyse. Rabbini isimlerinden tanımadıysa zaten ayrılığa düşmüş. Kıyamet günü Allah buyuruyor. Bugün hiç kimseye hiçbir şekilde zulmedilmez. Siz yapmakta olduklarınızdan başkasıyla karşılık görmezsiniz. Neyi yapmışsanız onun karşılığını göreceksiniz. Kıyamet için hazırlık yapmayanlar, kıyameti, ahireti yalanlayanlardır. Onlar kıyamet saatini yalanladılar. Biz kıyamet saatini yalan sayanlara dehşet bir azap, ateş azabı hazırladık. Allah neden böyle uyarıyor, ikaz ediyor? Kaybetmenizi istemiyorum diyor. Sakın kaybetmeyersiniz. Sizi kaybetmiş olarak görmek istemiyorum. Sizi bana olasınız diye yaratmışım. Meleklerin secde ettiği varlıksın. Doğru yap, güzel yap. Bir şey yapmadan yaptım deme. Belki deme. Allah her şeyi beyan etmiş. Ağır sorumluluğu yüklenmişsin. Ağır yükü yüklenmişsin. Nedir ağır yük? Emaneti göklere, yerlere, dağlara yükledik. Onlar yüklenmekten çekindiler. Ama insan onu yüklendi. Çünkü o zelum ve cehur idi. Çocuklardan biri bu ayeti duyunca eve gittiğinde annesine söylüyor. Anne diyor ben sohbete dinledim. Göklerin, yerlerin, dağların yüklenemediği emaneti insan yüklenmiş. Yani diyor niye biz deli miyiz? Niye biz diyor yani aptal mıyız? Niye biz yüklendik? E öyle ya. Bir sorun var. Yükler yüklenememiş. Yerler yüklenememiş. Biz niye yüklendik onu? Anası düşünüyor tabii cevap verecek. Tabii kendine göre bir cevap veriyor. Galiba diyor birbirimizi dolduruşa getirdik orada. yasa diyor niye yüklenir? birbirimizi dolduruşa getirdik? Güzel cevaptı ama bu <gülüyor> Ne demişler? Bakın göz Aşk bize öyle yaptırdı. Görünce emaneti Allah'ın nefedeceği ruhu ben bunu istiyorum dedi. Evet. Aşık olmasa göklerin, yerlerin, dağların yüklenemediği emaneti yüklenebilir mi? Doldurşa gelmedik, aşka geldik. Onun için yüklendik, hakkını veririz dedik. Onun için hiç kimse mazeret üretemez. Yani kendi kendine bazen şeytan ona bastırsa veriyor. Elimde olsaydı ben dünyaya gelmezdim. Elimde olsaydı işte ben emaneti yüklenmezdim. Elimde olsaydı ben söz vermezdim. Allah söylüyor. Yani kendini beraiyetin ile de ben bunu istiyorum dedim. Emneti ben yükleneceğim dedim. Evet. Zelum ve cehul. Aşk onu öyle bir hale getirmiş ki hiçbir şey bilmiyor. Maşuktan başka, maşuğundan başka bir şey görmüyor. Bilmiyor bir şey. Zelum karanlık karanlıkta gibi. Yani gözü kararmış. Hiçbir şey görmüyor, tek bir şey görüyor, maşukunu görüyor. Seni istiyorum, evet. Rabbine seni istiyorum diyor. Cahil, buna beraber, eğer göklerin yüklenemediği emaneti yüklendiyse, bundan daha zalim kim vardır? Gökleri, yerleri taşırım demektir bu. Hepsini ben taşırım demektir. Taşıyor mu? Taşıyor tabii. Niye taşımasın? Ama pek azı taşıyor. O ayrı şey. Çoğunluk, çoğunluk sözünü yerine getiremedi. Emanayı taşımadı. Neden taşımadı? Mahşukunu unuttuğu için. Nefsini kendine mahşuk edindiği için. Dünya hayatını tercih ettiği için. Kendini emaneti, yüklendiği emaneti Üç günlük dünyaya sattığı için. Yoksa taşımaz mı? Elbette ki taşır. Yeter ki Allah desin. Yeter ki Rabbim Allah'tır desin. Nasıl taşımaz? Tecelli ediyor. Allah tehdit ediyor. Bununla beraber uyarıp ikaz ediyor. Bir de beraberinde müjdeliyor. İkisini birden söylüyor. Bir cenneti söylüyor, bir cehennemi söylüyor. Bir güzel yapanları söylüyor, bir yanlış yapanları söylüyor. Bak diyor terciheni doğru yap. Kaybedenleri anlatıyordu. Onlar cehennemi, cehennemin ateşini uzaktan gördüğü günde cehennemin uğultusunu işitirler elleri boyunlarına bağlı olarak elleri boyunlarına bağlanmış cehennemde sıkışık bir yere atıldıkları zaman orada yok olmayı isterler yok olmak için feryat ederler evet, bizi yok et ya Rabbi diye sen olmayı istedin sen emaneti yüklendin Allah onlara ne buyurur Bugün bir sefer yok olmayı istemeyin. Tekrar tekrar yok olmayı isteyin. Emaneti başka varlıklar da yüklenebilirdi. Melekler yüklenemedi, cinler yüklenemedi, yer yüklenemedi, gök yüklenemedi, dağlar yüklenemedi. Sen dedin ki ben yüklenirim, ben hakkını veririm dedim. Ben emanetin karşıs karşısında Kendinden nef ruh karşısında ben demem dedin. Ben varım demem demem dedin. Öyle söyledin. Emaneti öyle yüklendin. Aşktan gözün karardı ama hakkını veremiyorsun. De ki bu mi daha hayırlı? Böyle cehennemde yok olmayı istemek mi daha hayırlı? Yoksa Allah'ın takva sahiplerine, Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getiren, emaneti taşıyan, Allah'a verdiği sözü yerine getiren, takva sahibine sahiplerine vaat edilen cennet mi? Hangisi daha hayırlı? Bu takva sahipleri için, bir mükafat ve son duraktır. Onlar işlerinde ebedi olarak kalırlar. Bu, Rabbinin kendi üzerine aldığı bir vaattır. Rabbin, takva sahiplerine böyle söz vermiş, vaat etmiş. Bu vaat Allah'a aittir. Rabbin bu vaadi kendi üzerine almıştır. Bununla beraber, kim yanlış yapar, Sapar, ters tarafa gider, günah işlerse, sonra tövbe eder, salih amel yaparsa, gerçek şu ki o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Allah dön dedi, bak uyardım, ikaz ettim, dönmen için. Eğer dönmezsen, tövbe etmezsen, sonuç budur. Cehennemdir. Dönersen, Allah tövbeni kabul eder. Dönüşünü, tövbe dönmek demek. Dönmeni kabul eder. Tövbe demen, döndüm sana döndüm ya Rabbi demen yeterlidir. Kabul etti Allah. Bir tek tövbe ise yetiyor. yetiyor mu? Yetmez. Bir de salih amelde bulunması gerekir. Yani, nefsini ıslah etmek için, temizlenmek için, Şirkten, küfürden kurtulmak için nefsini temizlemesi gerekir. Temizlemek için çaba gayret sarf etmesi gerekir. Nefsini temizlerken nasıl bir yol izlemesi gerekir? Onlar yalan şahitlikte bulunmayanlardır. Bulunmazlar. Yalan şahadet ne demek? Eşhedü en la ilahe illallah. Gerisi, eğer herhangi birine bir varlığa bir şeye ilahlık verdinse yalan şahadette bulundu. Yöze gidip hakemide yalan şahitlik değildir. Mülkün sahibi Allah'tır. Allah'ın el esmaur hüsnasını Allah'a teslim etmen lazım. Mülk onun. Malik o, melik o, rab o, ilah o. Bununla beraber Rahman ve Rahim Rabbin evet, Maliki Yevbiddin Kıyamet günü hesaba çekecek olan bütün hesabı Allah'a göre yapmaya başlaman lazım. Tevbe ettin Allah'a döndün ya Rabbinin bütün isimlerini bilmen lazım. Öğrenmen lazım ve bunlara iman etmen lazım. Rabbini bütün isimleriyle kabul edip Buna şehadet etmen lazım. Allah'ın sana yaptığı her muameleyi Allah'tan bilip Allah'tan görüp karşılık vermen lazım. Emrettiği, sevdiği gibi. Bununla beraber onlar boş ve kendisine fayda vermeyen sözlerle karşılaştıkları zaman ne yaparlar? Vekarla kırmadan incitmeden oradan uzaklaşır, geçer der. Onlarla muhatap olmadan. Orada kerimliğini gösterecek. Evet, yanlış yapana evet, kerim davranıyor. Ona asareti öğretiyor. Kulluğu öğretiyor. Ne diyor ona? işim vardır, işim. Benim derdim var. Ben böyle boş şeylerle uğraşamam. Meşgul olamam. Evet, size selam olsun. Başka bir ayet-i de öyle buyuruyor diye. Kendini bilmezler. Onlara laf attığın, attıklarında selam deyip geçerler. Selam deyip geçer. Tavrını gösteriyor. Onlar tevbe etmiş Allah'a dönmüşler ya. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri, hatırlatıldığı Zaman, Allah'ın ayetlerine karşı sağır ve kör davranmazlar. İşitmemiş, anlamamış, görmemiş gibi yapmazlar. İman etmiş, Rabbine dönmüş. Rabbini dinliyor çünkü. Rabbi ona ne yapması gerektiğini söylüyor. Hani tövbe edip döndün ya, ben de senin binahlarını affettim ya, Hani, bana geleceksin ya, yolu gösteriyor. Kendisine varacak yolu gösteriyor. Nasıl yapması gerektiğini öğretiyor. Bununla beraber onlar, şöyle dua ederler, Rabbimiz bize, eşlerimizden ve neslimizden, soyumuzdan, göz aydınlığı olacak, Kişileri, bir de çocukları ikram et, efsane et. Bizi mütakkilere imam kıl. Mütakkilere imam yap bizi. Hem ailesi için dua ediyor, hem çocukları için dua ediyor. Çocuklarımızı sana kule cool eyle demektir bu. Bizi de imam kıl, mütakkilere imam kıl. Öyle ki mütaki kullar yetiştirelim. Ailemizi mütaki yapalım, çocuklarımızı mütaki yapalım. Buna beraber gücümüzün yettiği kadarıyla mütaki olmaya davet edip, insanlara, o mütakilere imam olmuş olalım. Biz onları yetiştirmiş olalım, önder olmuş olalım. Elbette ki bunu yaparken bir de sabretmeleri gerekecek. İşte onlar sabretmelerine karşılık onlar için cennetin en özel yeriyle onlara karşılık veririz. Mükafatlandırırız. Orada onlar için saygıyla... Karşılanırlar, hürmetle karşılandırlar selamla Karşılanırlar Sahabe aynen öyleydi Bir tövbe ettiler Bir iman ettiler, bir Allah'a döndüler Cennetin en özel Yerine layık oldular Onlar orada ebedi olarak Kalırlar Ne güzel bir Karar yeri ne güzel bir konaklama yeri. Eğer Allah güzel dediyse ona göre hesap etmek lazım. De ki eğer duanız olmasaydı, Rabbim size neden de yer versin? Eğer duanız olmasaydı, dua istemek demektir biliyoruz. Neyi istemek? Elbette ki Rabbini istemek. Elbette ki kul olmayı istemek. Elbette ki Allah'a verdiği sözü yerine getirmeyi istemek. Elbette ki Allah'ın yüklediği emaneti layıkıyla taşımayı istemek. Tabii ki Allah'ın muradının üzerinde gerçekleşmesini istemek. Sadece bir isteme değildir bu. Her neyi istiyorsa bunun için çaba gayret sarf edince gerçek manada dua olmuş olur. Dua dil ile, gönül ile, fiil ile beraber olunca kabul görüyor, doğrudur. Yoksa yalan duadır. Boş konuşuyor demektir. Yalan söylüyor demektir. Bir şeyi istiyorsa, evet gönlü de isteyecek, diliyle de isteyecek, bir de vesileye sarılıp, fiiliyle istemesi lazım ki, üçü bir araya gelince bu dua olur. Yani ben namaz kılmak istiyorum demek yetmiyor. Kılmayı istemek yetmiyor. Kalkıp, abdest alıp, namaza durunca kılmış oldu. Doğru söyledi, duası doğru Eğer duanız olmasaydı, Rab beni size neden değer versin? Eğer değerimizi, kıymetimizi duamızdan alıyorsak, her neyi istiyorsak, her ne için dua ediyorsak, kıymetimiz, değerimiz ona göredir. Dünya için eğer dua ediyorsak, duadaysa değerimiz dünya ile ölçülür cenneti isteyip dua ediyorsak, cennetle ölçülür. Ama, biri Rabbini, Rabbinin veçhini, Rabbinin rızasını, Rabbinin dostluğunu, Rabbinin yakınlığını, cemarını istiyorsa, ona paha biçilmez. Ama, siz bunu yalanladınız, bunun azabından kaşamazsınız. Evet. İmanımız neyse duamız olur. Yani neyi seviyorsak orayı istiyoruz. İman Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmektir. Bu durumda Mümin, müminin duası nedir? Rabbini istiyor. Rabbinin rızasını istiyor. Başka bir şey olabilir mi? Duanız olmasaydı demek, imanınız olmasaydı demektir. Ama istiyorsan gereğini yapman lazım. Dua ediyorsan gereğini yapman lazım. İnkar edenlere gelince, onlar içinde cehennem ateşi vardır. Artık onlar için herhangi bir, başka bir hüküm verilmez. Başka bir hüküm verilmez ki orada ölsünler. Ne azaptan bir şey hafifletilir ne ölürler. Artık orada ebedi olarak kalırlar. İşte biz nankör olanları böyle cezalandırırız. Nankör olanları. Rabbinin kendisine verdiği nimete karşı kör olanları. Rabbinin kendisine verdiği şerefe karşı kör olanları. Bir nimet geldiğinde ben kazandım. Aklımla kazandım. ilmimle kazandım. Ya da şu bana yardım etti deyip Rabbine karşı nankör olanları. En büyük nimet Allah'ın kendinden kuruna verdiği varlıktır. Verdiği hayattır. Verdiği sıfatlar, isimler, güzelliklerdir. Muhakkak ki, kıyamet saati, evet herkes için bu böyledir, yaklaşarak gelmektedir. Herkesin sahi, davası, gayreti koşuşturması, her neyse, herkesin kendi çabasının gayretinin karşılığını alması için evet, o günü neredeyse kendimden bile gizleyeceğim. Öyle buyurdu. Neredeyse kendimden gizleyeceğim. Herkesin o duasının, çabasının, gayretinin, sayinin karşılığını alacağı o saati, o ani neredeyse kendimden bile gizleyeceğim. O kadar dehşet verici bir şeydir. İnsan o kadar kaybetmiş ki, yani Allah ne diyor, ne demek istiyor? Yani görmek bile istemiyor. Tabiri caizse böyle. Bir beşerin seviyesinde eğer anlayacak olsa bu böyle. Biz de kendi hayatımızda Allah'ın vahyiyle baktığımızda, evet kendi hesabımızı biz de görmek istemiyoruz. Çünkü peygamberler bile eğer öyle söylediyse, sana layıkıyla kul olamadım dediyse, seni layıkıyla tesbih edemedim, layıkıyla sana hamd edemedim, layıkıyla yolunda yürüyemedim, layıkıyla kendimi yanlışlardan koruyamadım, atadan, günahtan koruyamadım dediyse, kim kendi amelinden, hayatından, hayat kitabından, yani amel defterinden razı olabilir, beğenebilir. Hiç kimse. Kim de iman eder, salih amellerde bulunmuşsa, o halde gelirse, işte onlar içinde yüksek, yüce dereceler vardır, buyurdu. Onlar o cennetlerde ebedi olarak kalacaklardır. Altlarından ırmaklar akan azın cennetleri, cenneti işte temizlenmiş olarak gelenlerin karşılığı budur. Temizlenmiş olarak gelenlerin Nefsini temizlenmiş olarak, şirkten, küfürden, bendikten kibirden, riyadan, ben demekten, bence demekten temizlenmiş olarak gelenlerin amelinin karşılığı budur. Nefsinin tezkiyesinin karşılığı budur. Temizlenmiş olanlar. Başka bir ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. O gün, nefsini tezkiye temizlenmiş olarak gelenler kurtuluşa erer. Gerisi gerisine kurtuluş yok dedi. Nefsini temizleyince Allah der. Rabbim Allah'tır der. Rabbim nasıl istiyorsa doğru odur, güzel odur, hak odur. Benim için hayır olan odur, rahmet olan odur, nimet olan odur der deyip gereğini yapar. Eğer böyle olmadıysa, bence dediyse, bana göre dediyse, farancalara göre dediyse, komşulara göre, anama göre, babama göre, kardeşlerime göre, ırkıma göre, kime göre derse desin, Allah'a göre demediyse, onları Allah'ın önüne koymuştur. Sonra Allah cennetteki nimetleri anlatır. Kim de kötülüklerle gelirse, onlar ateşe yüzü koyun atılırlar. Yapmakta olduklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılıyorsunuz denir onlara. Kim bir iyilikle gelirse onun için ondan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülükle gelirse artık kötülükleri yapanlar yalnızca yapmakta olduklarıyla karşılık görürler. ''Hani Allah meleklere Adem'e secde edin?'' buyurmuştu. İblisin dışında hepsi secde etmişlerdi. İblis, Allah İblise soruyor, ''Neden secde etmedin?'' Ne diyor? Çamurdan yarattığın bir varlığa ben nasıl secde edeyim? Ben ondan daha hayırlıyım. Allah'ın huzurdan kovunca ne dedi? Eğer bana mühlet verirsen onların çoğunu kendime bağlayacağım dedi. Pek azı müstesna dedi. Allah ne buyurdu? Git dedi. Kim onlardan sana uyarsa muhakkak ki hepinizin cezası cehennemdir. Eksiksiz, tam bir ceza. Sana uyanlarla beraber hepinizi cehenneme dolduracağım dedi. Başka bir ayet-i de öyle buyurdu. Benim kullarım hariç dedi. Kullarım sana uymaz. Kullarım ''Benim kullarım senin onlar üzerinde hiçbir gücün, hiçbir saltanatın olmaz.'' ''Vekil olarak Rabbin yeter.'' dedi. ''İnne ibadi le evet. selleke <Sessizlik> aleyhim.'' ''Sultan.'' ''Benim kullarım üzerinde senin bir gücün olmaz, bir saltanatın olmaz.'' Onlara güç getiremezsin. Benim kullarım. Benim kullarım deyince neyi anlıyoruz? Allah'ın kurum dedikleri Rabbim diyen kullar. Nefsine Rabbim demeyenler, nefsini ilah edinmeyenler, Rabbim Allah'tır diyenler, onlar üzerinde senin bir gücün olmaz dedi. Bir gücün yoktur dedi. İblis de öyle söyledi zaten. Onlar müstesna dedi. Benim onlarla işim olmaz. Ben zaten onlara bir şey yapamıyorum. Onlar hariç gerisini kendime bağlayacağım dedi. Kendine bağlayınca ne olur? Şükreder olmayacaklar. Eğer kul Rabbine şükredecek olsa, şükürden başka hiçbir şey söyleyemeyecek. Öyle buyurdu. Allah'ın <gülüyor> nimetlerini toptan olarak saysanız bitiremezsiniz. Durmadan şükretmesi lazım. Durmadan hamd etmesi lazım. Durmadan Rabbini tesbih etmesi lazım. <gülüyor> Ama Rabbini görmeyince evet, nimeti de görmüyor, nimeti ondan görmüyor. Nefsi onunla Allah arasında perde oluyor. Kendini görüyor. Ne kadar nimet verilmiş olursa olsun istemeye devam ediyor. Şükrünü eda etmeden, şükretmeden. Buna beraber vekil olarak Rabbin yeter dedi. O onun Rabbidir. Ona abdolmuş ya, Allah ona kurum diyor ya, o da Rabbim diyor ya, Rabbin senin için yeterdir dedi. Rabbi onu eğitmiş. Rabbi onu yetiştirmiş. Terbiye etmiş onu, terbiye. Nefsini tezkiye etmiş. Kimin de elbette ki bir vesileyle yapmış onu. Eğer Allah'a olmuşsa, kulluk yolunda yürümüş. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yürümüş. Abd olmuş Allah'a. Allah kimi hidayete erdirirse işte o hidayeti bulmuştur. Kim Allah Allah'ın vahyiyle, Allah'ın resulüyle hidayete ererse hidayeti bulmuştur. Kim de bunun dışında kalırsa o da deralete kalmıştır. Eğer biri Allah'tan, Allah'ın Resulünden, vahyinden yüz çevirdiyse, onlar için bir veli bulamazsın. Veli bir tek Allah'tır. O yardım eder. Dost olan O'dur. Allah ona yardım etmez. Kıyamet günümüz onları yüzü koyun hasrederiz dilsizdirler sağırlar olarak haşederiz. konuşamaz sağırdır niye hakkı işitmemiş hakkı ikrar etmemiş kendi eliyle yaptığının karşılığı var ona kulağını haqa kapatmış Allah'ın ayetlerine kapatmış ve hakkı söylememiş yalan söylüyor onların barınma yeri cehennemdir Ateşi sükun buldukça, alevini onlar için artırır. Tehdit ediyor. Cehenneme gitme diyor. Rabbini dinle diyor. Resulüne tabi ol diyor. Rabbinin vahyini dinle. Dinde iman et, itaat et, teslim ol Rabbine. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah'ın vaadi evet, haktır. Hak olan Allah'ın vaad ettiğidir. İman edip salih amel işleyenlere adaletle karşılık vermek için yaratmayı baştan sona iade edecek, yeniden yaratacak. Hakkı hakikati örtenler, evet, kafirler ise küfre sapmaları dolayısıyla onlar için kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap vardır. Allah peygamberlerini anlatıyor. Yusuf Aleyhisselam ergenlik şahına geldiğinde Biz kendisine ilim ve hüküm verdik. Biz güzel olanlara böyle, karşılık verir. Böyle mükafatlandırırız dedi. Güzel olanlara, güzel yapanlara. Allah kimin güzel yapacağını biliyor. Muameleyi ona göre yapıyor. Peygamberleri insanlar içinden seçmiştir. Buna beraber evet İbrahim Aleyhisselam'e Allah anlatıyor ona İshak'ı, Yakubi armağan ettik. Hepsini hidayete eriştirdik. Bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davudi, Süleymani, Eyubi, Yusufi, Musa'yı, Harun'u hidayete erdirdik. Biz güzel yapanları işte böyle ödüllendiririz. Allah kimin güzel yapacağını biliyor. Peygamberlerini ona göre seçip ona göre muamelede bulunuyor. Onun için her bir insana yaptığı muamele Allah'ın bilgisine göredir. Biliyor, en kamil manada nasıl kazanacaksa öyle muamelede bulunur. Elbette ki biri en önde olacaktır. İşte en öndeki Allah'ın Nebi olarak, Resul olarak seçtikleridir. Size Rabbinizden apaçık deliller geldi. Hidayet ve bir rahmet gelmiştir. Allah, Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Ondan Ali koyup çevrenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden Ali koyup çevirenlere bu engelleme ve çevirmelerinden dolayı acıklı, çetin bir azapla karşılık vereceğiz dedi. Eğer biri Allah'ın ayetlerini bilmeden dine davet ediyorsa, bunu böyle yap cennete gidiyorsun dediyse, Allah'ın ayetlerinden çevirdiği onu demektir. Ne demek lazım? Rabbini dinle. Rabbinin ayetlerini dinle. Kur'an'ı oku ya da dinle. Anlamaya çalış. Bir sefer, beş sefer anlamaya çalış. Sonra, sonra, Herhangi bir konuda sana bir şey söylendiğinde, din hakkında, Allah hakkında, peygamber hakkında, ahiret hakkında, insan hakkında, hayat hakkında senin bir bilgin olsun, ön bilgin olsun, o ölçüye vurabilesin, Allah'ın vahyinin ölçüsüne vurabilesin. Allah İbrahim'e selam olsun buyurdu. Biz kezalike nezdil mühsinin buyurur. Mühsin olanları, güzel olanları işte böyle cezalandırırız. Yani mükafatlandırırız. Karşılığını veririz. Aynı şekilde Musa'ya ve Harun'a selam olsun dedi. İşte biz güzel yapanları, güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Niye Allah Peygamber dedi böyle anlatıyor bize? Siz de güzel yapın. Siz de güzel yapın. Onları nasıl mükafatlandırdıysam, nasıl onlara selam olsun dediysem, sizin için de selam olsun diyeyim. Sizi de o güzellikle mükafatlandırayım. Onlar bizim için örnek. Allah bize bize örnek veriyor. İlyas'a selam olsun. Muhakkak ki biz mühsünleri böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o bizim mümin kullarımızdandı. Mesele mümin olmakmış. Allah'tan, Allah'ın vahyinden, Allah'ın Resulünden yüz çevirenleri cezalandırırız buyurdu. Nankörlük etmelerinden dolayı cezalandırırız. Biz nankör olanlardan, nimetlerimizde nankörlük yapanlardan başkasını cezalandırır mıyız? Haşa ya Rabbi. Bizim katımızda sizi bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar müstesna. İşte onlar, onlar için yaptıklarına karşılık olmak üzere, kadrat, evet, mükafat vardır ve onlar cennette yüksek kökler içinde, güven içindedirler. Doğruyu getiren buna beraber doğrulayanlar onlar evet, mütakip takva sahipleridir. Rableri katında dileyecekleri her şey onlar için vardır. İşte bu güzel yapanlar için, güzel yapanların ödülüdür. Çünkü Allah onların dünyada yaptıklarının en kötüsünü temizleyip evet, günahlarını silmiştir. Yapmakta olduklarının en güzeliyle de karşılık verecektir. En güzel hangisi, hangi ameli yapmışsa, bütün amellerini öyle sayacak. Yani, kıldığı bütün namazlar içinde, en güzel kıldığı namaz neyse, bütün namazlarını öyle kabul edecek. Bütün zikirleri arasında, en güzel, hangi zikri, hangi zamanda Allah demişse, bütün Allah değişlerini o en güzel, olan olarak kabul edecek. En güzeliyle muamele edecek. Allah kuruna kafi değil midir? Seni ondan başkasıyla korkutuyorlar. Allah kimi delalete bırakırsa onun için bir hidayetçi bulunmaz. Eğer biri hidayetçi bulmadıysa o delalette kalmıştır. Kıyamet günü Allah buyuruyor. Bugün herkes, her nefis kendi kazandığıyla karşılık görür. Bugün kimseye zulmedilmez. Muhakkak ki Allah hesabı seri olarak görendir. İnkar edip sapanlara ise en şiddetli azabı tattıracağız. Onları da yapmakta olduklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. Allah hem uyardı, ikaz etti, hem müjdeledi. İman edip salih amel işleyenleri müjdeledi. Güzel yapanları müjdeledi. Mütaki olanları müjdeledi. Rabbini, Rabbinin ayetlerini dinleyenleri müjdeledi. Hidayette olanları müjdeledi. Rabbini isteyip duası Rabbi olan, Evet kullarını kullarım dediğini dediklerini müjdeledi. Bununla beraber tam tersine de Rabbini dinlemeyenleri, ciddiye almayanları Allah'ın ayetleri karşısında kör ve sağır olanları uyarıp ikaz etti. Ahirette de kör ve sağır olacaksınız dedi. Kaybedeceksiniz dedi. Gözünüzü açın dedi. Kulağınızı açın dedi, gönlünüzü açın dedi, Rabbinizi dinleyin dedi. Rabbinizi ciddiye alın dedi. Bununla beraber Allah deyin dedi, ben demeyin dedi. Bence demeyin, bana göre demeyin. Allah'tan başka ilahlar edinmeyin. Allah'tan başka bir ilaha şahitlik yapmayın dedi. Şehadeti doğru yapın dedi. Eğer ters tarafa gidiyorsanız, Rabbinize dönün. Tövbe edip dönün. Tövbenizi kabul ederim dedi. Yeter ki sen Rabbine dön. Yeter ki Rabbini ciddiye al. Diğer boş boş konuşan insanlarla meşgul olma. Eğer döndünse böyle yapman lazım. Senin işin var. Senin benimle işin var. Senin kulluk yapman lazım. Kazarmak için çabani gayretini sarf etmen lazım. Göklerin, yerlerin dağların yüklenemediği emaneti yüklenmişsin. Evet, bu şerefi taşıman lazım. Yeryüzünde Rabbini halife olman lazım. Allah davet ediyor. Ya Rabbimizi ciddi alıp onu dinleyeceğiz, ya da ben ne yapacağımı biliyorum deyip yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın bizden istediği neydi? şükret dedi. Şükretmezsen ne olur? İblise tabi olmuş olursun. İblise tabi olursa şükretmezse hangi nimete şükretmesi gerekir? Önce Rabbinin rablığına şükretmesi gerekir. Şükürler olsun ki sen benim Rabbimsin. Şükürler olsun ki sen benim tevab Rabbimsin. Tevbemi kabul ediyorsun. Yoksa eğer bütün günahlarımdan hesaba çeksen kurtuluşum olmaz. Şükürler olsun ki sen benim gıfır gıfar Rabbimsin. Sen beni mağfiret etmesen benim kurtuluşum olmaz. Evet, şükürler olsun ki sen benim hafiz Rabbimsin. Sen beni korumasan evet, ben kendimi ateşe atarım, delalete atarım. Şükürler olsun ki sen benim rahman ve rahim olan Rabbimsin. Yani her bir ismine şükretmen lazım. Yetmez. Bir de bu isimleriyle sana tecelli etmiş, seni halifesi olarak, yeryüzündeki halifesi olarak şereflendirmiş. Hadi gel de şükret bakayım. Nasıl şükredeceksin? Her zerren, her an şükürde olsa bile şükrünü eda edemezsin, şükredemezsin. Hadi, zaten şükredemiyoruz. Bari unutmayalım. Bari arada bir şükredelim. Bari nimeti unutmayalım. Hazreti insan olma nimetini Allah'a abdolma nimetini abdolmak aşık olmak demektir bazılarını söylediği gibi abdolmak kul olmak köle olmak değildir haşa köle mecburdur Me köle mecburdur sahibine ne yapıyor itaat ediyor sahibine hizmet ediyor sahibinin emretiği gibi yapıyor kul bu değildir kul buna mecbur değildir imanda bellidir küfür de bellidir Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Dileyen Allah'a kul olsun, dileyen şeytana kul olsun dedi. Tercihsizleridir dedi. Seviyorsan kul olursun. Neyi seviyorsan onun kulusun. Abd olmak aşık olmak demektir. Maşhukunı sevdiğini, Rabbinin vechini istemek demektir. Bundan büyük şeref olur mu? O Rabbini ni istiyor, Rabbi onu istiyor. Bunun için evet. ne buyurdu? İnsanlar ölürken, insan ölürken üç sınıftan birindedir. Ya kitabını sağından alır, ya solundan alır, ya da mukarrebundan biridir. Mukarrebun Allah'a yakın olanlar, olanlardan biri. Allah onu yakınlığına arıyor, yakınlığına Allah'a yakınlık. Bundan büyük şeref var mıydı? Evet. Eğer Allah kullarına hitap etse, dese ki, Ey üç kuruşa tenezür eden, kendini unutan, Rabbini unutan kullarım, bu sizin ne halinizdir? dese, yani, Secdeye kapanmamak mümkün müdür? Böyle bir hitap gönlümüze gelmiyor mu? İnsanın, insanlığın halini görmüyor muyuz? Görüyoruz. Evet. Allah bizi Rabbini anlayanlardan, tanıyanlardan eylesin. Rabbine şükredenlerden eylesin. Şeytana tabi olanlardan eylemesin. Hamd edenlerden eylesin. Amin. Rabbini tesbih edenlerden eylesin. Amin. Rabbim Allah'tır diyenlerden Amin. eylesin. Allah. Rabbinin efaline, isimlerine, güzelliğine şahadet edenlerden eylesin. Amin. Her anda La ilahe illallah diyenlerden eylesin. Amin. İlahım Allah'tır, Mabudum Allah'tır, Maşukum Allah'tır. O benim rahman ve rahim olan Rabbimdir, melikimdir, malikimdir, sahibimdir diyenlerden eylesin. Amin. Allah bizi bize bırakmasın. Amin. Bizi bir ve beraber eylesin. Amin. Allah yolunda sirat-i müstakimde yürümeyi nasip eylesin. Amin. Bir ve beraber olarak. Amin. Allah hepinizden razı olsun.